Ey kitabı indiren, bulutları yürüten, ve tuyan edip şımarmış nice büyük orduları bozguna uğratan Rabbimiz! İman edenlere ve yalnız mazlum bırakılmışlara buğz eden, ve kalpleri zulümle kararan gözü dönmüşlere karşı, Filistinli kardeşlerimize yardım et. O zalimlerin kalplerini ve ayaklarını, Yüreği kanayan mazlumların çığlıkları eşliğinde yerinden kaydır. Biliyoruz ki bugün büyük üzüntü günüdür. Bugün duayı, dayanışmayı, selamı ve erdemi yaygınlaştırmamız gereken bir gündür. Bugün yüreklerin acıyla kavrulduğu, insanın insan olmaktan utandığı, İnsan olma onuru taşıyanların kahrolduğu gündür. Bugün gözlerde yaşın kalmadığı, feryatların yeri göğü bürüdüğü gündür. Bugün insanın insan olabilmekle sınandığı gündür. Böyle bir zamanda bizlere kurşunla kaynatılmış binalar gibi saf tutabilmeyi nasip et Allah'ım. Bütün dünyanın gözleri önünde katil Ehud Olmert'in yönettiği Siyonistler çirkin yüzlerini çok daha iğrenç, çok daha kanlı bir şekilde ortaya çıkarıyorlar. Yıllardır işgal ettikleri Filistin'i hatta bütün yeryüzünü zulüm, işkence ve korkuyla kirletiyorlar. Çoluk çocuk, kadın erkek yüzlerce insan alçakça katlediliyor. Bütün bir insanlık aşağılanıyor. Artık tek tek insanlara değil, kentlere kıyılıyor, kentler tabutluk haline getiriliyor. Zulmün her türlüsü deneniyor. Çağdaş firavunluğa soyunan bir ordu silahlarını insanlığın kalbine çeviriyor. Fakat biz tarihi şehitlerle dolu bir ümmetiz. Ve Filistin, Ortadoğunun kalbidir. Filistin, bizim evimizin içidir. Allah'ın yeryüzündeki ayetlerindendir. Peygamberlerin, Salihlerin, Sıddıkların yurdudur. Ya Rab, O yurdun daha fazla kirletilmemesi için bize uyanış, Kararlılık ve şehadet bilinci nasip et. Ve Filistin, Direnişin cıvıldayan ocağıdır. Bunu güneş, Gün gece duysun Bunu nehirler Dağlar ve toprak duysun Bunu başını kuma gömenler duysun Bunu zevkü safa sürmekte ısrar edenler Ve katillerle aynı kaptan yiyenler duysun Bunu iki yüzlü Avrupa Ve katillerin hamilini yapanlar duysun Filistin direnişin cıvıldayan ocağıdır Ya Rabbi, sesimizin dalga dalga güçlenip yayılmasına ve düşmanı boğmasına izin ver. Ki uyuyanlar uyansın, oturanlar yürüsün, yürüyenler koşsun ve düşsün zilletin karanlık örtüsü üzerimizden. Ey şehitlerin yurdu! Belki şimdi senin kalbine hüzün doluyor. Fakat yumruğumuz sıkılı ahd ediyoruz sözümüz sözdür ey Filistinli çocuk ey Zeynep gibi haykıran Filistinli kadın ey hıçkırıklara boğulmuş genç kız ey onuru kuşanmış ve teslimiyeti reddetmiş Filistinli yiğit senin için sizin için çatmayan kalplere yazıklar olsun Ey Filistin, söyle sözünü, akıtılmış kanını, ruhsuz, vurdum duymaz Müslümanların, seyirci kalanların yüzüne saç. Sözünü söyle, ey şehitlerin anası. Neredesiniz ey Araplar, ey Müslümanlar, ey henüz insanlığını büsbütün yitirmemiş olanlar neredesiniz de? Petrolünüz ve servetiniz nerede? Nerede ordularınız? Zilleti ve korkaklığı sürdürerek ne zamana kadar kanımızı içeceksiniz? Artık yeter! Ey Rabbimiz! Ey Kabe'nin, Hayber'in, Kudüs'ün Rabbi! Ayetlerini yalanlayan, peygamberlerini öldüren, yeryüzüne fitne ve fesadı yayan kimseler, Dünyaya egemen olmuşlar. Bize yardım et. Dualarımızı karşılıksız bırakma. Bizi silkele, bizi arındır. Bizi uyananlardan, adananlardan eyle. Gazze'nin, Gazze'nin o tomurcağı durmuş çocuklarına, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın... Zayıf ve yalnız bırakılmış muhafızlarına dualarımızı ulaştır. Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı kaydırma. Bize inanç ve kuvvet ver. Ellerimizi ve yüreklerimizi birleştir. Kafir ve zalim topluluğa karşı bize yardım et.